...arkası yarın. Konsolos Çiçekleri 5. Bölüm Yazan Seyfettin Babat Yöneten Girol Tombul Ses kayıt Fırat Özturan Teknik yapım Ekrem Yarımca Efektör Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Bu bölümde rol alan sanatçılar Emin Metin Oyman Sofia Şebnem Doğruer Bahar Güldeniz Aytutulu Süheyla Selmin Barutçuoğlu Nesibe Nalan Örgüt Haşim İbrahim Raci Öksüz Fikret Ahmet Dizdar Türk Kemal Musa Zindan Arif Ozan Uçar Rahip Rüçan Gürel Memur Timur Acar Çocuk İsmet Ege Tombul Madame Sofia Refah faciasından sağ kurtulan emekli subay Refiye Bu faciada kaybettiği sevgilisi Emin'i bir kez daha anlatmaya başlar Avrupa'ya gemi mühendisliği eğitimi almaya gitmiş olan Emin, Sofya'yla İkinci Dünya Savaşı yıllarında Paris istasyonundan tanışmış, genç kadına ilk görüşte aşık olmuştur. Aynı trenle İstanbul'a gelirler. Sofya'nın babası tren İstanbul'a vardığında, peşinde olan Alman casusu tarafından öldürülünce yollara ayrılır. Emin, arkadaşı Arif'le Mersin'e doğru yoluna devam eder. İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkilerinin görülmeye başlandığı ülkede Karaboksa'da gün geçtikçe artmaktadır. Emin'in babası Harşim de bu işe bulaşmıştır. Eve dönen Emin, babasının isteğiyle Bahar'la evlenir. Annesi Süheyla ve kocası Fikret'le sorunları olan Nesibe Hala bu işe çok sevinirler. Ancak evlenmeden önce karısına Sofya'dan bahseden Emin, düğün gecesinin sabahında bunu bir kez daha gideler. Bu yüzden tartışırlar. Bahar, Emine eskiden beri sevdiğini söyler. Bu arada Mersin'deki Katolik kilisesi gelecek olan Polonyalı grup için hazırlıklara başlamıştır. İstanbul'da olan Sofya'da gruba eşlik etmek üzere Mersin'e gönderilir. Sofya'yı kilisesinin rahibi istasyonda karşılar. Çivi'yi sizin karşılayacağınızı söylemiştik. Günaydın kızım. Mersin'e hoş geldiniz. Verin valizinizi bana. Sağ olun. Kendim taşıyabilirim. Olur mu öyle şey? Verin ben taşı Gidelim Tabii peder. Ay, bu rüzgarın dinleyeceği yok hela Haklısın. Üstelik bugün bayram. Acaba Emin'le Bahar elimizi öpmeye gelirler mi? ...olur mu? Avrupa'dayken bile telgraf çekerdi... ...her bayram hatırlamıyor musun? İki sokak ötüden mi gelmeyecek elimizi öpmeyin Ay ne bileyim nesi be? Hani evlendi ya, unutur bizi diye korkuyorum. Düşündüğü şeye bak. Emin bizi unutur mu hiç? Ama artık bir karısı var. Süheyla! Yoksa kıskanıyor musun sen gelinini? <gülüyor> Daha neler? Aa, <gülüyor> Daha yok, yok, yok. Sen kıskanıyorsun. Eh, sen yakında kaynağılık yapmaya da başlarsın. <gülüyor> Ama annesi ve sende. Aa, duydun mu? Sanki bahçe kapısı açıldı. Ben bir şey duymadım. Hı, doğru duymuşum. Ha, gel sen de bak pencereden. eminle Bahar geliyorlar. Ver elini öpeyim anne. Bayramın kutlu olsun. El öpenlerin çok olsun evladım. Öpeyim anneciğim. Sağ ol kızım. Halacığım bayramın kutlu olsun. Ver elini öpeyim. Canım yavrum, bak senin için ne hazırladım. Yoksa bu o mendillerden mi hala? Çocukluğumda da verirdin. Bildin bildin ama bu sefer içinde şeker yok. Biliyorsun savaş şeker mekar bırakmadı piyasada. Aa, nesi be şekersiz, şeker bayramı olur muymuş canım? <gülüyor> Haşim Beyrut'tan getirtmiş bir kutu. Durun getireyim. Babam yok mu? Odasında bayram namazından dönünce biraz uyumak istedim. İşte getirdim alın bakalım şu şekerlemelerden birer tane hmm. Bu evde kahve bile vardır değil mi? Oğlum burası Haşim Bey'in evi Olmaz mı? <gülüyor> ne güzel Bahar yapıver kahvelerimizi Aa olur mu öyle şey? Hadi bakalım kımılda raz. Ay olur mu öyle şey oğlum? Ben yaparım kahvelerinizi Nesibe, biraz benimle gelir misin? Nesi be? Bu oğlanın bir derdi var. Ben anlarım. Yok canım ne derdi olacakmış. Yok yok bir derdi var bunun. Karısıyla nasıl konuştuğunu duymadın mı? Kapı önünde ne fısıldaşıyorsunuz. <Gülüyor> ah! Ay, ay Ayşim korkuttun bizi. Kim var içeride? Ee, e, Eminler geldi abi. Hmm, Fikret yok mu? Yok abi. Sabah erken çıktı. Hmm. Hadi hadi söyle. biz de gidip kahveleri pişirelim. <Gülüyor> Burası peder Doğrusunu isterseniz Doğuda hoşgörünün böylesine tanık olmak Hem şaşırtıyor hem de gelecek için umutlandırıyor Çoğu batılının yaşadığı bir karmaşadır bu Yüre insanı bundan başkasını bilmez ki Yıllardır böyle gelmiş Bu taraftan gelin sofia Size bahçemizi gezdireyim Geliyorum peder Nasıl bahçemizi beğendiniz mi Ne çok meyve ağacınız var Bahçe duvarındaki çiçekler nedir peder daha önce hiç görmemiştim. Begonvil. Ama buralarda konsolos çiçekleri diye bilinirler. Siz onları bir de yazın başında göreceksiniz Sofya. Çiçekleri bahçe duvarından taşar. Yazık. Dün esen rüzgar çoğunu dökmüş. <gülüyor> ne kadar neşeli çocuklar. Hep beraber nereye gidiyorlar? Bayram yerine. Bakın Sofya burası da misafirhanemiz. Gelenlerin bir kısmını buraya yerleştireceğiz. ...diğerleri de bazı evlere dağıtılacak. Sofia, şimdi bana izin verirseniz... ...aşağıdaki caminin imamına uğramam gerekiyor. Bayramını kutlamalım. Hoş geldin Emin abi. Erkencisin bugün. Çok işimiz var Kemal. Çene çalmanın sırası değil. Sana söylediğim listeyi hazırladın mı? Hazırladım abi. Masana bırakmıştım. Oğlum, ne ya. bu listenin hali? Bunu böyle yapmayacaksın diye kaç kez uyardım seni. Kemal, sen laftan anlamaz mısın? Ama abi, bana söyleneni yaptım. Haşim Bey demiştik. Ki... Söz. Bana cevap vermanlıyor musun? Emin? Sesim daha dışarıdan duyuluyor. Ne oldu? Sen misin hari? Hoş geldin. Geç otur. Çekil git gözüm görmesin seni Kemal. Emin, kardeşim, ne oluyorsun? Seni artık tanıyamıyorum. Ne olur Arif sen de başlama. Sanıyorum bir tek baban memnundur bu halinde. Armut dibine düşermiş derlerdi de inanmazdım. Arif lütfen üstüme gelme. Sen bilirsin sen bilirsin. Ama kardeşin olarak çok değiştiğini söylemekle de benim vazifem. Değişmeyip de ne yapacaktım söyler misin? Neyse boşver bunları şimdi. Sen nasılsın? İyiyim. Bayramdan beri yüzünü görmediğim için ziyaret edeyim seni. dedim. <Gülüyor> Geliyorum Süheyla siz oturun. Hadi Nesibe biz oturalım. Fikret nerede? İçeride radyo ile uğraşıyor. Ne oldu? Nesi var radyonun Fikret? Ayarı kaymış düzeltmeye çalışıyorum. Aha, i̇şte oldu. Burası uzun dalga 1648 metre... ...182 kilo cycle Ankara radyosu. Hadi Fikret yemeğe gel artık. Hiçbir dakika Nesibe. Saat 19. Şimdi ajans haberlerini veriyoruz. Bilimum şehir ve kasabalarda... Ayrıca tespit olunacak nahiye merkezlerinde ve mıntıkalarda 21 Kasım 1940 tarihinden itibaren hava taarruzlarına karşı karartma uygulanmaya başlanacaktır. Ayrıca nakil vasıtalarında da bu hususa uyulması gerekmektedir. İcra vekilleri heyetinin tebliğinde de belirtildiği üzere... Bir bu eksikti. Ne oldu? Karartma başlıyor. Aa ayol o ne demek? Artık ışık sızmasın diye pencerelerimizi koyu renkli kağıt ya da kumaşlarla kapatacağız. Sokak da çoğunu sökecekler. ...kalanları da maskeleyecekler. Ay hayatımız iyice kararacak desenize. <gülüyor> ne oldu? Hayatımız neden kararacakmış? Karartma başlıyormuş. <gülüyor> Yakında savaşa da gireriz. Kimin yanında gireceğiz? Almanların elbet. Her zaman güçlünün yanında olmak lazım. Ona kafa tutan devletler nerede şimdi? He? Hepsi ya işgal edildi... ...ya da tepelerine bomba yağdı. Kapımıza dayanmadan biz ona katılmalıyız. İsmet Paşa sokmaz bizi savaşa. O da çok iyi biliyor ki... ...bu halimizle savaşa girersek... ...her halükarda kaybeden biz oluruz. İster Almanlarla beraber... ...ister İngilizlerin yanında. Hoş geldiniz Aşin Bey. Suratıma bakıp duracağını alsana çantamı. Eminler'de gelmedi mi yoksa? Geldi. Arka tarafta çağırayım mı? Gerek yok ben yanına giderim mi? Günaydın Emin. Günaydın baba. Sen bu sabah Gümrüğe gitmeyecek miydin? Gittim oradan geliyorum. Ben de seninle onu konuşacaktım. Orada biriyle tanıştım. Seni bu kadar heyecanlandırdığına göre önemli biri olmadı. Değil değil ama onunla konuşunca biz de neden gemi taşıma işine girmeyelim diye düşünmeye başladım. Baba bu iş bizi aşar. O kadar parayı nereden bulacağız? Bulsak bile ne sen anlarsın bu işten ne de ben. Ama ortak olabiliriz ama paramız yeter. Adamlar İngilizlere krom taşörlermiş. En az iki yıl iş garantileri var Ellerindeki gemiler de az değilmiş hani. Neredeymiş bu şirket İstanbul'dan. Seninle beraber gidip şöyle bir araştırsak diyorum Ne dersin Haşim bey, Haşim bey Bir adam geldi sizi soruyor Kimmiş ne istiyormuş Bilmiyorum sizinle konuşacakmış Haşim bey Ben ihtikarla mücadele komisyonundan geliyorum Depolarınızda beyan edilmemiş Stoklar olduğu ihbar edildi ...kırmızı beyan ettik memur bey. Kemal getir şu dosyaları. Bize gelen ihbarda... ...stokların tamamının gösterilmediği söylendi. Üstelik... ...malların gerçek satış fiyatları da... ...gösterilmiyormuş. Efendi... ...bunun nasıl bir suç olduğundan haberin var mı? Birileri bana çamur atmaya çalışıyor. Bilemem. Ben vazifemi yapıp depolardaki mallarla... ...beyanlarınızı karşılaştıracağım. Bu sefer ucuz atlattık. Şimdi gözleri üzerimizde olur bu adamların. Haklısın. Bu iş tehlikeli olmaya başladı artık. Bir an önce bu işten kurtulmalıyız. Yarından sonra İstanbul'a gidip şu şirketi araştıralım. Olur baba. Ama bence ikimiz birden ayrılmayalım buradan. Sen kal. Haklısın. Yazahneyi de boş bırakmamak lazım. O zaman sen tek başına git Emin. Gerekirse çağırırsın beni. Akşama yemeğe gelirseniz detayları orada konuşuruz. Olur baba ben çıkıyorum Dur ben de çıkayım seninle Karartma başlamadan evde olalım Kemal Sen dosyaları topladıktan sonra çıkarsın Evet Şimdilik bu korku sana yeter ha şimdi. Ama bu henüz başlangıç Zamanı geldiğinde bana yaptıklarını Sana ödeteceğim ettiniz de geldiniz oğlum Bahar kızım nasılsın iyi anne iyi oğlum bırak da kendisi konuşsun sağ ol anneciğim iyiyim Aha, yemekten biraz daha alır mısın kızım teşekkür ederim almayın Süheyla nesi ve niye inmedi yeme günlerdir halsiz gün boyu çıkamadı yataktan nane limon kaynattım uyuyor üşütmüştür havalar iyice soğudu dikkat etmek gerek Emin yola ne zaman çıkarsın Yazhanedeki işlerimi tamamlarsam, ertesi gün çıkarım herhalde. Nereye gidiyorsun Emin? Üstüne vazife olmayan işlere karışma karıcığım. Ama Emin, Emin oğlum. Nesi be? Niye çıktın yataktan? Ay çok susadım ha, aşağı inip bir su içeyim dedim canım. E seslenseydin getirirdim sana. Ay yatmaktan çok sıkıldım Süheyla. Ah, Eminler geldi mi Dün akşam Geldiler ama oğlanın bu halini hiç beğenmiyorum Nesibe Çok değişti hmm, Haklısın ama zaman vermek lazım biraz çocuğa Her şey o kadar ani oldu ki Üzme kendini yakında düzelir Elimde değil üzülüyorum işte Oğlumu Mesut görmekten başka bir dileğim yok benim Endişelenme dedim sana Yakında her şey düzelir Hay Allah seni de bu hasta halinle Lapa tuttum Ama telaş etme Süheyla Bu sabah kendimi daha iyi hissedim Hadi sen odana çık biraz daha dinlen Ben sana sıcak bir şeyler hazırlayayım Ah Senin hakkını nasıl ödeyeceğim Süheyla Aa, Bak böyle konuşursan darılırım vallahi. Günaydın hanımlar Günaydın Fikret Gece geç geldin herhalde Karartma bile hızını kesemedi anlaşılan Ne demek bu şimdi Boşver. Neyim var hasta mısın? Yok bir şey. Üşütmüş biraz. Keşke gitmeseydin Emin. Öf, yine başlama lütfen. Temelli gitmiyorum ki. Bir hafta kalıp döneceğim. Biliyorum ama elimde değil. Senin için endişeleniyorum. Trenim kalkmak üzere sen git. Kemal. Yenge'nin annemlerin evine bırakacaksın. Olur abi. Ben evimizde kalsam Emin Olmaz öyle şey. Ben yokken yerin bizimkilerin yanıdır. Anlıyor musun? Hayır seni hiç anlamıyorum Emi. Beni sevmediğini söylüyorsun ama giderken de beni annenlere emanet ediyorsun. Senden ben sorumluyum. Başına bir şey gelsin istemem. Kimsenin himayesine ihtiyacım yok benim. Başımın çaresine bakabilirim. Bu konuyu tartışmayacağım bile. Allahsmaladık. Güle güle. Yolun açık olsun. Gidelim mi yenge? Gidelim Kemal. Yağmur'un sırası mıydı? Yenge sen istasyon binasında bekle. Ben yazıhaneden bir şemsiye alıp geleyim. Kemal abi! Kemal abi! Kemal abi! Ne oldu ufaklık ne var? Karşım amca mu? Ne oluyor bu gürültü de ne? Su basmış. Ne suyu oğlum? Sabaha kadar yağmur yağdı ya. Evet, oğlum çatlatma insanı ne söyleyeceksen söyle artık Bizim sokaktaki deponuzu su basmış Haşim amca Ne nasıl olmuş baba Biri bencenenin camını kırmış hmm. Konsolos çiçekleri adlı oyunumuzun beşinci bölümünü dinlediniz Altıncı bölümde buluşmak üzere